Sizi dünyada halifeler yani yöneticiler yapan O'dur. Kim inkar ederse, onun küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin inkârı, Rableri nezdinde kendilerine gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kâfirlerin inkârı, onların sadece zararlarını fazlalaştırır. De ki, baksanıza Allah'tan başka yalvardığınız şu şeritlerinize, gösterin bakalım bana, dünyanın nerelerini yaratmışlar.